Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Şimdi bugün inşallah başlayacağımız kitabın adı şeyde yazdığı gibi El-Khavaidül Erba'yı. Dört kaide kitabı. Bu Şeyh Muhammed İbni Abdülvehhab'ın yazmış olduğu küçük risalelerden bir tanesi sadece. Bunu okumaya başlayacağız. Yalnız bunu okumaya başlamadan önce isterseniz kitabın yazarıyla alakalı olaraktan bir takım şey yapalım, bir takım bilgiler verelim. Ben tabii şunu da söyleyeyim size, isterseniz hani bir fikir babında devam edebiliriz bir öneri olarak sunayım. Biz normalde cezaevine girmeden önce bu veciz kitabını bitirdikten sonra abilerle beraber kitabı tevhide başlayacaktık, kitabı tevhidin şerhini okuyacaktık. Yani nasip olmadı işte içeriye girdik. Ben o zaman şöyle bir şey yapmayı düşünmüştüm, hazırlığımı da yapmıştım. Ee, Muhammed bin Abdülhab'ın hayatıyla beraber Necid ulemasının hayatını da tafsilatlı bir şekilde anlatıp ve insanların yani biz neden onları kendimize örnek alıyoruz? Örnek alma nedenlerimiz nelerdir? İster tasavvuf ehlinden, ister mahturidiye şarilerden, ister modernistlerden onların davetine yönelik insanların eleştirileri nelerdir? hangi konularda eleştirileri var ve bizim bunlara verdiğimiz cevaplar nelerdir diye belki çok uzun 10-15 ders, dersi geçebilecek bir şey olurdu. Ben bunu müstakil olarak zaten yapmayı düşünüyordum. Niye? Çünkü biliyorsunuz vefa ilim talebesinin asıl ahlakındandır. Biz tevhidi kimin kitaplarından öğrendik değil mi? Neşr kitaplarından öğrendik. Yani bu bir önceki yüzyılda, ondan önceki yüzyılda insanlar küfür, şirk delalet içerisinde yüzerken insanları kitaba ve sünnete davet eden şirkin batıl olduğunu, tevhidin asıl olduğunu insanlara anlatan neştülenmasıdır. Değil mi? Her ne kadar bizim topraklarımıza geç gelse de Osmanlı'nın onlara olan düşmanlığından dolayı fakat asıl olan budur. Bu bizim üzerimize bir vefa borcudur ki tevhidi kendilerinin kitaplarından öğrendiğimiz alimlerin hayatını anlatalım. Onlara yönelik insanların oluşturmuş olduğu iftiraları, çirkinlikleri onlardan def edelim. Nasıl ki mesela diyelim şimdi biri benim hakkımda senin yalnızla konuştuğunda cevap veriyorsunuz. Öyle değil mi? Niye? Tek bir sebep var hocamız çünkü diyorsunuz. Bize o ders veriyor, biz ondan bir şeyler öğreniyoruz diye. Hakeza biz de onlardan öğreniyoruz. Yani aslına, aslına döndüğümüz zaman. Öyleyse onları müdafaa etmek, onları def etmek bizim hakkımız. Yalnız bu biraz uzun sürer. Yani hani mesele biraz tafsilatlı olduğu için mesele uzun sürer. İsterseniz söylersiniz devam edebiliriz. Fakat yok eğer... Ee, hani çok fazla vaktimiz yok daha ziyade bilgilerle aşinaşı e, olalım derseniz bir e, biz sadece ben bu derste Muhammed bin Abdullah'ın kısaca hayatını anlatacağım. Başından neler geçmiş, onları size izah edeceğim ki kitabını anlamadan önce e, şahsın kendi davetini neye çağırdığını, meramını anlamış olalım. Düşünürsünüz, bana söylersiniz. Bismillahirrahmanirrahim. E, Muhammed bin Abdullah 1115 yılında. Yani e, hicri olaraktan 1703 yılına e, şey miladi olaraktan 1703 yılına tekabül ediyor. Hicri olaraktan 1115 yılında dünyaya geliyor. Tabi e, bu dünyaya geldiği dönemle alakalı olaraktan e, şunu bilmemiz bizim için çok önemli. O dönemde aynı peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonraki e, dönemlerde nasıl ki tevhidi alimlerin sayısı azalıyor. İnsanlar artık şirki tevhid bidatleri sünnet diye biliyorsa aynı o dönemde öyle bir dönem yani insanlar kabirlere tapıyorlar kabirleri istedi Allah azze ve indirdikleriyle hükmetmiyorlar herkes paramparça olmuş yani bugün nasıl ki bir olması gereken İslam ümmeti bir bölük pörçük bir sürü devletlere bölünmüş ve bu devletlerin her birinin başında bir tane kafir aslı ismi bizim ismimiz cildi bizim cildimiz dili bizim dilimiz fakat içerisinde şeytan taşıyan kalbi Hüzeyfen'e hadisinde varit olduğu gibi kalpleri şeytan kalbi olan insanlar var ümmetin başında. Aynen o gün o dönemde de durum bundan ibaret. Yani Müslümanlar paramparça olmuşlar. Tabi bu paramparçalık beraberinde neyin neticesi? Şirkin neticesi. Yani şirke düştükleri için, bidate düştükleri için Allah azze ve celle kardeşlik ve birlik nimetini onlardan almış günümüzde olduğu gibi paramparça olmuşlar. Muhammed bin Abdullah böyle bir dönemde dünyaya geliyor ve babasının yanında ilk ilim tahsilini yapıyor. Yani babası hambeli alimlerinden bir alim ve bulunduğu bölgenin şey kadısı aynı zamanda. Yani ne diyebiliriz o zaman? Muhammed İbni Abdülvahab içerisinde ilim olan bir evde e, yetişmiş. Babası daha küçük yaştayken oğlunun diğer çocuklardan ve ilim talebelerinden farklı olduğunu anlıyor. Hani ileride büyük adam olacak adam daha küçüklüğünden çocukluğundan bellidir. E zaten hatta Kardeşlerini bu durumla ilgili uyarıyor. Yani diyor ki bak bu çocuk farklı bir çocuk. Hem anlayışında hem de şeyinde, hafız edişinde diğer ilim talebelerinden daha farklıdır diye. Ve gerçekten daha 12 yaşında iken, mesela 12 yaşı civarındayken tefsir kitaplarına itila ediyor, hadis kitaplarına itila ediyor. Aldığı derslerle yetinmiyor. Onların şehrlerine bakıyor vesaire. Babası da onu 12 yaşında evlendiriyor. Yani daha Buluğa bile çok yakın bir dönemdeyken babası onu evlendiriyor ve daha sonra bulunduğu bölgenin ilmiyle yetinmiyor. Yani diyor ki ben başka bölgelere ilim tahsil etmek için gideceğim diye. Önce on, işte 12-13 yaşlarındayken e, şeye geçiyor e, Medine'ye geçiyor oranın alimleriyle tanışıyor. Oranın alimlerinden dersler alıyor ki bu noktanın üzerinde duracağız. Yani eski alimler döneminde bu rehle dediğimiz yani ilim yolculuğuna çıkmak, ilim talep etmek meselesi. Orada bir müddet kaldıktan sonra, bu sefer Mekke'ye geliyor. Mekke'de de bir müddet ikamet ediyor. Orada, hasreten iki tane tanınmış alimden dersler alıyor. Tabi aldığı dersler genelde ne üzerine? İşte fıkı, kelam, tefsir vesaire üzerine dersler alıyor. Daha sonra buradan şeye geçiyor. Basraya geçiyor ve Basrada asıl uzun müddet ikamet ettiği ve asıl ilmi meselelerde iyice derinleştiği, artık insanlarla bazı konuları tartıştığı yer Basra e, olmuş oluyor. Yalnız Basra'da ki bir takım ilim adamı denilen Zümre, Muhammed ibn rahatsız oluyorlar. Şimdi bu hep böyledir. Yani Allah Azze ve Celle insanlara bilgiyi verdikten sonra, insanlar iki kısma ayrılırlar. <gülüyor> bir kısım insan vardır, bunlar Rabbani alimlerdir. Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimede buyurduğu gibi كُنُوا رَبَّانِيِّنَ bir mana konutumun öğreniyonuz ve bir mana insanlara öğrettiklerinizde kitabı öğretirken ve öğrendiklerinizde dirasa ettiklerinizde Rabbani alimler olunuz diye. Ne demek Rabbani alimler olunuz? Rabbani alimler olunuz demek şu demek yani Rabb'e nisbet edilmeyi hak edecek şekilde insanlara ilim anlatınız demek. Hani şahitlik ettiğiniz Allah'ın uluhiyetine, rububiyetine insanları Allah'ın dinine davet edişinize layık insanlar olaraktan bu işi görün. Bu birinci sınıf insanlar. Ve Allah Azze ve Celle'nin başka bir ayet-i kerimede işte dediği şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi qâiman bil qist Allah, melekler ve adaletle hakkı ayakta tutan alimler Allah'ın bir olduğuna şahitlik ederler. Öyle mi? Rabbani alim budur. Yani mesela düşünün bir insan siz bir iş yaptınız, örnek veriyorum, sonra o işe şahit tutmak istiyorsunuz. Kimi şahit tutarsınız? Davanızda haklı olduğunuza kimi şahit tutarsınız? Kime en çok güveniyorsanız, sizi yarı yolda bırakmayacağına inanıyorsanız, işine dört elle yapışacağına inanıyorsanız onu şahit tutarsınız, doğru mu? Yalancı, kaypah, bugün bir şekil olan, yarın bir şekil olan adamın gel benim meselende şahitlik et diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın böyle bir şeye normalde ihtiyacı yoktur. Bu Allah'a bir şeref değildir haşa. Bu âlime bir şereftir. Yani Allah'ın uluhiyetine şahitlik etmek bu ilim haline verilmiş bir şereftir. Bak dikkat edin Allah melekleri ve meleklerle beraber alimleri kendi uluhiyetine şahit tutmuş. Doğru mu? İnnem eyhşallâhe min Allah'tan ancak hakıyla alimler korkar. Alim kimdir? Bilgiyi aldıktan sonra övülen Alim gerçekten bilgisi onu Allah'tan korkmaya iten, Allah'tan korkan, Allah'ı tanıdıkça Allah'ın isim ve sıfatlarından dolayı onu tazim eden, her yerde onu görüyor, her yerde onu biliyor, her yerde ondan kabardar öğrendiklerinde, insanlara öğrettiklerinde sorumlu olduğu bir Rabbi var. Bunun bilincinde olursa bir adam, bu Allah'ın kendisine ilim nimetini verdikten sonra bu şerefi hak eden ve bununla süslenen insan demektir. Buna Rabbani alim diyoruz. İkinci sınıf kimdir? Yeryüzüne hulud eden, dünya malına tamah eden ilmi Allah'ın rızasını elde etmek için değil de ilmi insanlar ona alim desin. Buna bağlı olarak ona saygı göstersin. Buna bağlı olarak dünyalık bir takım şeyleri elde etsin. Emrettiği zaman insanlar onun sözüne itaat etsin. Yani o nefislerimizde bulunan kötü şeyler var ya, ilmi bunlara aracı kılan insanlar var. Bunlara ne diyoruz? Bunlara ulema usul diyoruz. Kötü alimler ee, diyoruz. Kur'an-ı Kerim bunları bize iki sınıf altında ifade ediyor. Kim söyleyecek? Yani iki iki tane örnek ile Kur'an-ı Kerim bize bu insanları anlatıyor. Var mı söyleyecek olan? Buyur. Evet. Yüklü yüklü. Kitap yüklü merkep. Bu birincisi. İki. Köpeğin durumuna benzetmesi. Köpeğin durumuna benzetmesi. Bak köpek ile e böyle merkebin, eşeğin durumunu düşünün. Çok ilginç aslında yani. Allah Azze ve Celle'nin verdiği örnekler tam onun şanına yakışır. şekilde. Eşek eşektir yani. Hani ne yaparsan yap. Hani diyorlar ya altın sen da eşek eşektir yani diye ahmaktır. Yani sen onun üzerine dünyanın en güzel kitaplarını da yüklesen altındaki değişmiyor sıfatı yani eşek eşektir. İlim adamı da eğer yüklenmiş olduğu ilim onun üzerinde değişiklik yapmıyorsa, itikadını Rabbine karşı sağlamlaştırmıyorsa, insanlara karşı ahlakını güzelleştirmiyorsa, Demek ki o insan eşekten bir farkı yoktur. Üzerine kitapları koymuşsun. Tabi burada bu şey bizlere ilim talebelerine yönelikti ha. Yani Allah hepimize mesela bu bir şeref. Öyle değil mi? Bu bir şeref. Yani mesela bak her zaman söylüyoruz bunu hiç unutmayın. Şu kadar insanın içerisinde Allah Azze ve Celle bize ne yaptı? Bize hidayet şerefini nasip etti. Bu çok büyük bir nimet. Yani herhangi sokaktaki bir müşrik gibi Rabbini bilmeyen, Rabbini tanımayan, onu bilemeyen bir insan olabilir. Allah Azze ve Celle bizi Müslüman ettikten sonra İslam ehli içerisindeki en faziletli iki amelden ya cihat ya ilimden bir tanesini bize nasip etti. Kendi yolunda ilim talep etmeyi bize nasip etti. Doğru mu? Bunlar şeref içerisinde şeref olan şeyler. Tabi bundan sonra biz kendimize bakacağız her birimiz. Allah bize nimeti verdi. Bu nimet de olabilir. Ne de olabilir beraberinde? İstidraç da olabilir. Nimet ile istidraç arasındaki fark nedir? Nimet ile istidraç arasındaki fark... Mesela Allah sana bir güzellik verdi. Sen nereden bileceksin bu nimet midir, istidraç mıdır? Nimet, Allah sana bir güzellik vermiştir ve onunla seni dünyada ve ahirette şerefli kılmak istiyordur. İstidraç ise Allah azze ve celle sana bir nimet vermiştir. Zahiren senin halin iyi görünüyordur. Fakat Allah onun seni onunla dünyada da ahirette de rezil etmek istiyordur. Fakat bunu öyle bir yapmak istiyordur ki sen hiçbir şekilde fark etmeyesin. Yani seni yakaladığı zaman hiç kimse senin onun elinden kurtaramasın. Hiçbir şekilde gözün açılmasın, tövbeye yönelmeyesin diye Allah azze ve celle zahiren senin nimet içerisinde kılar. Doğru mu? Bunun adı istiraj. وَنَسْتَرِّجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَيَعْلَمُونَ Bilmedikleri yerden onları derece derece derece, derece azabına yaparız, yaklaştırırız ve umli lehum ben onlara müddet veriyorum inne keyri azim benim şeyim tuzağım çok büyüktür diyor Allah Azze ve Celle benim tuzağım çok sağlamdır diyor yani zahiren nimet var fakat bu Allah'ın bir tuzağı buna ne diyoruz istidraç zahiren bir nimet var fakat bu gerçekten Allah'ın seni dünyada ve ahiyette kendisiyle şerefli kılmak istediği bir şey buna nimet diyoruz şimdi sen bir ilim talep etsin bakacaksın ben nimet içerisinde miyim istidraç içerisinde miyim nereden bileceksin okuduğun ilim seni Rabbine daha fazla yaklaştırıyor, senin kalbinde ona karşı onun azametini arttırıyor ise ve seni Müslümanlara karşı daha böyle güzel ahlaklı, Müslümanlara karşı onlara hizmet eden bu ilmi onlarla paylaşan bir duruma getiriyorsa, demek Allah sana nimet vermiş, nimetin şükrünü eda et Rabbin arttırır korkma. Fakat yok istidracsa ne yapman lazım? Hemen halini düzeltmen lazım. Doğru mu? Kendini o nimete uygun hale getirmen lazım ki vakit geçmeden, kalpler mühürlenmeden önce. Alimler iki kısım o zaman. Değil mi? Bir Rabbani olanlar, bir olmayanlar. Rabbani olmayanların en büyük endişesi nedir? Rabbani olmayanların en büyük endişesi her zaman Rabbani olan alimlerdir. Doğru mu? Şimdi mesela diyelim ki şu ortam karanlık. Bak dikkat edin bugün hava şartları bozuk, ortamımız karanlık. Fakat biz oturuyoruz sanki aydınlıkmış gibi dersimizi yapıyoruz. Ne zaman biz bunun gerçekten karanlık olduğunu anlayabiliriz? Güneş çıktığı zaman. Güneş çıkmadığı müddetçe biz bunları hayatımızı idame ettiririz. Hiç sorun yok. Doğru mu? Şu an idame ettirdiğimiz gibi. Fakat güneş çıktığında ona ya şu aydınlığa bak ederiz. İşte Rabbani alimle Rabbani olmayan alimin durumu bunu gibidir. Rabbani olmayan alim insanlara bir şeyler anlattığı için. İnsanlar onu alim zannederler. İnsanlar onun etrafında toplanırlar. Ama gerçek alim geldiği zaman insanlar onun artık farklı öyle Ha bu işin gerçeği bu işin sahtesi. Doğru mu? İnsanlar bunu ayırt edebildikleri için rabbani olmayan alimlerin en büyük endişesi rabbani olan şeylerdir. Rabbani olan alimlerdir. Bundan dolayı Basra'dayken başlıyorlar Muhammed bin Abdülvahla uğraşmaya. Bakıyorlar ki bu adamın derdi tartışma değil. Bakıyorlar bu adamın derdine değil. Tartışma değil. Bu adam böyle kitapların haşiyelerinde gördüğü birkaç tane bilgiyi alıp e bu bilgilerle insanlarla işte konuşmak, vakit öldürmek, talebelerle boş kitap okumak bu başka bir şey peşinde. Bu diyor ki doğruyu bulacağız. Sonra doğruya insanları davet edeceğiz. Sonra doğruya insanları davet ettiğimizde karşı duranlarla da mücadele edeceğiz. Ki zaten Muhammed bin i davetin esası dört şey üzerine bina edilmiş. Dört şey. Daha önce de bunu söylemiştim. Demiştim Usulü Selasa kitabının girişinde Muhammed İbni Abdülvahab diyor ki her insan kendi davetini anlatırken dört tane esas veriliyor. Bir ilim. Önce öğreneceğiz. Her şeyden önce öğreneceğiz. Sonra onunla amel edeceğiz. Yani ilmu sonra el amel. Sonra insanları ona davet edeceğiz. Gelin diyeceğiz. Sonra bu yolda karşılaştığımız eziyetlere karşı sabredeceğiz. Burası insanların ayrıldığı nokta. İlim kolay. Hamel, davet, bunlar tamam. Fakat davet ettiğinde insanlar icabet ettiği nurun ala nur. Ya icabet etmeseler? İşte orada problem başlıyor. Rabbani olan alim icabet etmediler, sabredeceğiz, devam edeceğizler der. Rabbani olmayan ise dünya rahatını buna şey yapar, e, tercih eder. Ya sahadan geriye çekilir, doğru mu? Veyahut da kendi ilkelerinden taviz vermeye başlar, anlattığı dini insanlara uydurur. Bakıyorlar ki yok bu adamın derdi bu değil, bu, bu işte kararlı. E bu, bu işte kararlı olsa millet anlayacak da hangisi gerçek, hangisi yalan. Başlıyorlar bununla uğraşmaya, uğraşıyorlar, uğraşıyorlar, uğraşıyorlar. En son memleketi terk etmek durumunda kalıyor Muhammed bin Abdülvahab. Geri diyor ki yani ben ne yapayım? Diyor ben en iyisi gideyim Şam'a, i̇şte ilme devam edeyim yani ilim tahsirime devam edeyim fakat nafaka bitiyor. Yani ilim talebesi genelde diyorlar ya Sabancı'nın oğlu da olsa ilim talebesi her zaman muhtaçtır diye ilim talebesi yolda parası bitince gariban ne yapıyor o büyük imam tekrardan geri kendi şeyine dönüyor memleketine dönüyor arada uğradı kısa uğradığı yerler var fakat asıl olarak horay milad edilen bölgeye babasının şeyine dönüyor babasının bulunduğu memlekete tekrardan dönüyor başlıyor orada insanlara şey yapmıyor orada insanlara davet yapıyor insanlarla ilgileniyor vesaire babası vefat edince zaten. Ee, orada iyice artık davet yayılıyor. Fakat şimdi orada şöyle bir problem var. Şimdi iki üç tane kabile var orada. Güçlü olan kabileler. Bunların içerisinde bunların yaşadığı bölge biliyorsun Neş bölgesi dediğimiz bölge. Yani Neş imamları diyoruz ya. Neş bölgesi de biraz daha Bedevilerin yoğunlukta olmuş olduğu bir bölge. Şey, yağma. Milletin malını alma. Millete zulmetme. Genelde bu tip şeylerle geçirlerdi sağlıyorlar. Muhammed ibn Abdülvahab hadleri ikame etmeye başladığı zaman, artık hadleri ikame ederim, insanlar kimse kimseye zulmetmesin, kimse kimsenin malını almasın. Bu çeteler, haramiler bakıyorlar bu iş böyle olmayacak, emirleri sıkıştırmaya başlıyorlar. Bu ne yapıyor? İşte bunun derdi başka bir şey. Bu güç toplamaya çalışıyor. Aynı Firavun'un yanındakilerin mantığı. Hani bu Musa sizi bedlerinizden çıkaracak. Firavun o bölgedeki zenginleri, kanaat önderlerini nasıl Musa Aleyhisselam'a karşı ayaklandırdı? Bunun tek bir tane derdi var dedi. Bu sizi memleketinizden çıkarmak istiyor. Doğru mu? Buraların mülkünü eline geçirmek istiyor. Aynısını emirlere söylediler. Muhammed bin Abdülvahab da orayı terk etmek zorunda kaldı. Orayı terk ettikten sonra e, Uyeyne denilen bir bölge var. Uyeyne denilen bölgeye geliyor. İşte oranın da emiri e, Osman İbni Muhammed adında bir adam Osman ibni Muhammed. Muhammed eni Abdul diyor ki ben sana destek vereceğim. Sen bu davetine devam et. insanları davetine çağır e diye. O da tamam diyor. Başlıyor insanları şey yapmaya. Başlıyor insanları davet etmeye. Hatta artık öyle bir hale geliyor ki sağdan soldan millet onun yanına hicret etmeye başlıyor. İşte mescitte ders halkaları oluşturuyor. Sağa sola mektuplar yazıp onları şeye davet ediyor. İslam'a davet ediyor, tevhide, sünnete davet ediyor. Bu arada artık insanlar geliyor. Mesela aynı Vesselamın döneminde olduğu gibi kadının biri geliyor, diyor ey imam ben evliyim, ben zina yaptım. Benim üzerime zina haddini uygulaman lazım diye. Muhammed ibn Abdullah işte biraz Peygamberimiz gibi erteliyor aklın başında mı, emin misin yaptığına vesaire o kadına yaptığı gibi. Daha sonra kadını en sonunda recm ediyor. Kadını rejim edince o bölgedekilerin gene gözü açılıyor. Ha, bu hadleri ikame edecek. Yani sadece biz yanlış yaptığımızda ey falan yanlış yapma senin bu yaptığın yanlıştır demekle yetinmeyecek. Bununla beraber bir de hadleri ikame ederek ki batıl ehlinin, fesad ehlinin belki de en çok korktuğu şeylerden bir tanesi budur. Şeriattan korkmazlar. Hani şimdi sorulduğu zaman herkes diyor ya biz şeriat istiyoruz diye. Herkes şeriatçıdır. Herkes şeriat ister. Fakat şeriat hadleri ikame etmeye başladığı zaman o zaman münafıklar ile Müslümanlar birbirinden ayrılmaya başlarlar. Orada da aynen böyle oluyor. Gidiyorlar, o bölgede daha böyle güçlü olan, elinde imkan bulunan bir emirin yanına. Diyorlar ki, ey emir, bu Muhammed'in İbni derdi. Bak dikkat edin yanınıza, sizi beldenizden çıkarmak, bu bölgedeki bütün emirlikleri kendi kontrolünü almaktır diye o da o ismini bir önce söylemiş olduğumuz Osman ibni Muhammed'e yani oyun emirine bir mektup yazıyor. Yanındaki adamı öldüreceksin diyor ve Muhammed ibni Abdulwahab'ı öldüreceksin. O da Muhammed ibni Abdulwahab'ı çağırıyor diyor ki ey imam yani seni öldürmek bana yakışmaz vefasızlıktır. Fakat ne yapabilirim diyor şunu yapabilirim bu beldeyi terk et git. Muhammed ibni Abdulwahab ona diyor ki bak benim insanlara davet etmiş olduğum şey Allah Azze ve Celle'nin dini ve tevhiddir. Eğer sen buna destek verirsen Allah kendi dinine destek verenlere destek verir ve seni müjdeliyorum Allah buraların mülkünü de sana verecek. Bak yakine dikkat edin. Yani o korkuyor tabii. Hani, olmaz falan işte ben yapamam gibi şeyler söylüyor. Muhammed İrni Abdülhuad tamam diyor. Memleketi terk ediyor. Dera'iyye denilen bölgeye gidiyor. Dera'iyye denilen yine o bölgeye yakın başka bir bölgeye gidiyor. Zaten imamın karar kıldığı, yerleştiği ve vefat edene kadar da kendisinde yer ettiği yani yaklaşık 50 sene, yaklaşık bir sene bu dediğimiz Dra'iyya'ya geliyor. Dra'iyya'ya geldiğinde oranın emiri Muhammed ibn Suud. İsim size tanıdık geliyor mu? Bugünkü Suud, Suud devleti diyoruz ya Suudi Arabistan. Onun, yani o emirin şeyi, çocukları işte onun torunları tabi aralarında hiçbir şekilde biri tevhid önderi, bunlar ise şirkin ve batılın önderleri. bunun torunları şu anda zaten Suudi Devleti'ni şey yapanlar, yönetenler Ali Suud deniliyor. Suud ailesi. Muhammed bin Abdülvahap buraya gelince bunun hanımı çok bir kadın. Muhammed binisi oğlum. Bir salih arkadaşı geliyor ona diyor bak bu bölge Muhammed bin Abdülvahap adında bir tane imam gelmiş. Bu bir alimdir, bu bir da, bu bir davetçidir. E buna sahip çıkın diyor, o da kocasına geliyor, saliha kadının faydaları. Diyor ki, bak Allah bu bölgeye bir nimet gönderdi. Kınayıcının kınamasından korkmadan, insanlara hakka davet eden bir imam var, git ona destek ol. O da soruyor diyor, ben mi ona gideyim yoksa onu mu yanıma çağırayım? Hani emirler kimsenin ayağına gitmezler, o da olmaz diyor. Biz alimlere, davetçilere saygı göstermek zorundayız. E diyor, sen ona gideceksin diye. Muhammed bin Abdulwahab misafir olduğu eve şey geliyor. Ee, Muhammed bin Suud geliyor. Ey imam diyor. Konuşuyorlar tabii Muhammed bin Abdulwahab meramını ona anlatınca ben sana destek vereceğim diyor. Sen bu dini davetini yayman için ben seni yanındayım diyor. Muhammed bin Abdulwahab da onun elini tutuyor. Diyor ben de kitaba ve sünnete bağlılık kaydıyla sana biat ediyorum ve seni müjdeliyorum ki Allah Azze ve Celle buraların mülkünü sana verecek ve sen buraları tek emiri olacaksın diye böyle bir güven var. Hani yapmış olduğu, insanları çağırmış olduğu dine bu kadar güvenen birisi. Ve gerçekten orada karar kıldıktan sonra insanlar akın akın onun yanına hicret etmeye başlıyorlar. Orada tabiri caizse bir İslam devleti inşa edilmiş oluyor ve bölgelere şey yazmaya başlıyorlar. Mektuplar. İşte gelin sizi tevhide davet ediyoruz dine ve bu okuyacağımız belki birçok Muhammed bin Abdülvahab'ın kitabı o mektupların eseridir. Yani demek ki öyle bir ihlasla insanları kendi dinine davet etmiş ki arkadaşına yazdığı mektubu bugün biz ilim meclislerinde şey diye okuyoruz. Ders diye birbirimize e, okuyoruz. Bu şekil mektuplar yazıyor. Tabi artık orada şeyler başlıyor. O tafsilatını isterseniz anlatırım dediğim konu. Osmanlı daha sonra bu işi Osmanlı'ya işte intikal ediyor Muhammed bin Abdülvahab'tan sonra. E, tabii o vefat ettikten sonra fakat 1206 yılına kadar yani imam vefat edinceye kadar hicri da bu bölgelerde davetine devam ediyor ve Muhammed i̇bn Suud da ciddi anlamda güçleniyor Allah Azze ve Celle Riyad'ı fethetmeyi onlara nasip ediyor. O bölgelerin mülkü hepsi onların eline geçmiş oluyor. Bu şekilde bugün işte Vahabilik dedikleri şey de budur. Yani bu imamın hayatı tamamen bundan ibarettir. Daha sonra onun davetine kim sahip çıkıyor o vefat ettikten sonra? Çocukları ve torunları. Ve biz bunların hepsine ey neş diyoruz. neş imamları diyoruz yani ona tabi olan insanların hepsine. neş bölgesinde yaşadıkları için bir kısmı Muhammed ibn Abdülvahab'ın akrabaları, direkt onun sülmünden geliyorlar. Bir kısmı da onun akrabaları değil. Fakat onlarla ilişkiye girmiş olan ve onlardan ders almış olan şeyler, ders almış olan alimler. Şimdi böyle bir hayata baktığınız zaman, Mesela siz her biriniz kendinizi ne diye isimlendiriyorsunuz? Diyorsunuz ki biz davetçiyiz. Doğru mu? İlim talebesiyiz ve davetçiyiz. Bunun yanında ne diyorsunuz? Bunun yanında diyorsunuz ki biz bütün bu davetçiler hepimiz bir araya toplanarak da yani kendi başımıza hareket etmeyerekten amacımız yeryüzünde insanları Allah'ın birliğine davet etmek ve şirkten insanları sakındırmak. Öyleyse bizim üzerimize vazife olan şeylerden bir tanesi de şudur. Bizim kendileriyle aynı amacı güttüğümüz ve davetleri yeryüzünde başarıya ulaşmış olan imamları onların hayatlarını, onların ilkelerini çok güzel bir şekilde takip etmek. Doğru mu? Niye? Çünkü usulsüzlük demek, usulsüzlük demektir. Ne demek bunun manası? Siz herhangi bir konuda usule tabi olmazsanız sonuca ulaşamazsınız. Usulsüzlük, usulsüzlük demektir. من حروم usule حروم usule. Kim usulden mahrum olursa, usulden yani neticeye ulaşmaktan da mahrum olur demiş alimler. Bunlar bizden önce yaşamış olan insanlar. Doğru mu? Bunların bir daveti var ve bu davetleri başarıya ulaşmış. Allah Azze ve Celle Mekke'de Müslümanlar davet yaptıkları zaman sizce niye Kur'an-ı Kerim'de sürekli onlara kendilerinden önce yaşamış olan peygamberlerin hayatlarını onların önüne getirdi koydu ve kıssalarını tafsilatlı bir şekilde onlara anlattı. Bundaki hikmet nedir? Bundaki en bariz hikmet şudur. Hangi davayı savunuyorsanız Hangi misyonu üstlenmişseniz sizden önce aynı işi yapmış olan adamları bilmek zorundasınız. Sizden önce bu işin imamlarının önderlerini bilmek zorundasınız. Niye? Ta ki onların tecrübelerinden istifade edesiniz. Deneme yanılma yoluyla değil. Mesela biz hep ne diyoruz? Beyine üzerine, basiret üzerine, delil ile hareket etmek. Bunlar hep Kur'an'daki kavramlar. Müslüman davetçilere, İslam'a davet eden insanlara Allah azze ve celle'nin öngördüğü şeyler, Hikmet. Delille hareket etmek, beyine üzerine yaşamak, beyine üzerine helak olmak. Basiret üzere insanları Allah'a davet etmek. Bunlar neyi gerektirir? Bunlar deneme, yanılma yoluyla hareket etmeyip bizden önce yaşamış olanların hayatlarına bakmamız lazım. Şu anlattığımız kısa hayat hikayesinde, bu mübarek hayat hikayesinde en çok dikkatinizi çeken şey ne oldu? Siz söyleyin. Yani mesela böyle baktığınız zaman bu hayat hikayesine en çok dikkatinizi çeken şey ne oldu? Niye? Çünkü bu davet başarıya ulaşmış bir davet. Doğru mu? Bu davet, başarıya ulaşmış olan bir davet. Başarıyı isteyen ki başarıyı istemek şarttır. Biz ne için insanları Allah'a davet ediyoruz? Bu davet yeryüzünde muvaffak olsun. Bizler değil ha bak dikkat edin. Bizler yeryüzünden muvaffak olalım değil. Bu ikinci plan. Birinci plan, bu davet yeryüzünde muvaffak olsun. Bizler görmesek bile bizden sonrakiler görsün. Ama ikinci olarak da, Bizler de muvaffak olmayı istiyoruz Allah Azze ve celle. Ye. Doğru mu? Çünkü müminlerin duası nedir? Rabbena heb lena min azwajina qurrata a'yun ve c'alna lilmuttaqin imama. Ey Rabbimiz bize kendi sülbümüzden göz aydınlığı olan bir nesil nasip et. Doğru mu? Ve bizleri muttakilere imam kıl. Bizleri muttakilere imam kıl. İmam olmayı istemek doğru mu? Allah Azze ve celle İbrahim aleyhisselam'a dediği zaman inni c'a'iluke lin imama. Ben seni insanlara imam kılacağım. İbrahim Aleyhisselam ne dedi? Kale ve min Benim zürriyetimi de Allah'ım yeryüzünde imam kıl diye. Demek ki müminlerin yeryüzünde imamlık istemesi, yeryüzünde yönetim istemesi insanları yönetmeyi istemesi bu yanlış bir şey değildir. Ama nedir? Sıralama ikinci sıradır. Birinci olarak insanlara davet ettiğimiz misyonun yeryüzünde başarılı olmasını istiyoruz. İkinci olarak da bunun mükafatı olarak bizler de bizler de yer yüzünde imam olmayı istiyoruz. Bu hayata baktığınız zaman en çok dikkatinizi çeken şey ne oldu? Bütün olumsuzluklara umursuzluk, rağmen hiç pes etmiyor. Sürekli bir bölgeden başka bir bölgeye olmasına rağmen bir bölgeden başka bir bölgeye. Bak bu çok güzel bir tespit. Yani benim anlatacaklarımın arasından bir tanesi de bu. Demek ki başarılı bir İslam davetçisinin en büyük özelliği nedir? Başarılı bir İslam davetçisine şartlar Zaman ve mekan hükmetmez. Başarılı bir İslam davetçisi, zamana, şartlara ve mekana hükmeder. Niye? Çünkü başarılı İslam davetçisinin bir hedefi vardır. Benim hedefim budur der. Hedefini gözünün önüne koyar. Ne tür olumsuzluk gelirse gelsin, hiçbir şey benim önüme engel değil. O önüne bir set çıktığında, yanından, üstünden, altından, kenarından bir şekilde yine hedefine ulaşmak için çaba sarf eder. Bak bu imamın hayatında da bunu görüyoruz. Hiçbir yerde pes etmemiş. İnsanlar kovmuş başka bir yere gitmiş. Seni burada istemiyoruz demişler tamam artık ben vazifemi yaptım. Benim işim bitti dememiş. Şüphesiz ben Allah'ın dinine yardım edersem Allah da bana yardım eder. Düşüncesiyle bir sonraki mıntıkaya gitmiş ve gerçekten de öyle olmuş. Öyleyse bizler ilim talep ederken sonuçta yapacağımız davetin ana azığı nedir? Ana azığı ilimdir öyle değil mi? İnsanlarla muamele ederken Allah'ın dinine davet ederken Bazen Allah bizim sıktığımızı denemek için şartları olumsuzlaştırıyor önümüzde. Mesela arkadaşlarımızla anlaşamıyoruz. İçinde bulunduğumuz, beraber hareket ettiğimiz kardeşlerimizle aramızda bir problem çıkıyor. Doğru mu? Bu Allah'ın sana bir imtihanıdır. Allah Azze ve Celle bakıyor. Hele sen devam edecek misin? Gerçekten hedefte sadık mısın? Yoksa değil misin? Veya bazen daralıyoruz. Doğru mu? Böyle içimizde bir sıkıntı hissediyoruz. Patlayacak gibi oluyoruz. Her yer bize dar e, bu daraltma ve genişletme kim kimdir bu sıfatın sahibi? Allah Azze ve Celle'dir. Kalplere genişlik veren, rızıklara genişlik veren, mekana genişlik veren kimdir? Allah'tır. Darlaştıran kimdir? Darlaştıran yine Allah'tır. Niye? Çünkü o el ve vel-bâsitudur. Allah el ve vel olandır. Öyleyse Allah seni deniyor hele bakıyor sadece genişlikte mi hedeflerin adamısın ilkelerin adamısın kulluğuna sahipsin yoksa şartlar değiştiği zaman sen de beraberinde değişecek misin bak buradan kendimize çok güzel bir şey çıkaracağız Allah istediğimiz şartları olumlu şartları bazen olumsuza çevirir bizi denemek için biz bunu bileceğiz. Ve Allah Azze ve Celle sabır etmek ve ondan yardım istemek suretiyle bu sıkıntıları aşacağız. Mesela yine davetinde başarıya ulaşmış olan imamlardan bir tanesi kimdir? Şeyhülislam ün Zaten Muhammed İbni kitaplarını okuduktan sonra e, kafa yapısının değiştiği ve insanları tevhide ve sünnete davet ettiği imam. Aynı sıkıntıyı onda da görüyoruz mesela. Doğru mu? kovuluyor, taşlanıyor, hapsediliyor, memleketten sürülüyor, alimler onunla münazara yapmak istiyorlar, münazaraya davet ediyorlar. Düşünün karşınızda yüz tane münazara eden adam var, bir tek siz tek başınıza duruyorsunuz ve emir de onlardan yana. Yani bir şey deseniz hemen çarptırıyorlar vesaire. Hiçbir şekilde şartlarını değiştirmiyor. Vefat ettikten sonra Allah ona çok sağlam öğrenciler nasip ediyor. Onların eliyle onun daveti bütün yeryüzüne gelmiş oluyor. Mesela Seyyid Kutup. Bak Seyyid Kutup vefat etti. Ömrünün belki çok kısa bir süresi şeyde dışarıda geçti, fakat asıl müddet nerede geçti? Cezaevinde geçti hidayet bulduktan sonra belki o vefat ettiğinde aklının ucundan bile geçmiyordu. Bir gün benim kitabım bütün dünya dillerine çevrilecek. bütün dünya dillerine yayılacak. Herkes benim kitabımla hidayet bulacak. Oho! belki aklının ucundan bile geçmiyordun. Fakat şartların olumsuzluğu onu Allah'a davetten alıp koymadığı için dimdik durduğu için bak Allah Azze ve Celle ona. Neler nasip etti? Başka bir örnek var mı? Buna örnek verebileceğimiz var. Şeyh Ebu Muhammed'in Makdisi. Doğru mu? Bakın dedi ki ben davetçiyim. Ben bu bölgede insanları Allah'ın dinine davet edeceğim. Ee i̇nsanlar dediler ki kaç bu bölgelerden? Git buralardan dediler. Yok dedi. Ben insanları davet edeceğim dedi. Diğer alimler Hepsi şeydir, bizim için sevimlidir. Burada sadece şey yapmaya çalışıyorum yani, bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yoksa birilerini yüceltip, birilerini kınama değildir derdim. Onlar ise Avrupa'ya gittiler. Yani gittiler, daha rahat ortamlara girdiler. Misal şey Londra'ya gittiler, işte kimisi başka Arap ülkesine gitti. Kitaplar yazdılar, dersler yaptılar. Dediler biz zindana girmeyiz, niye kendimizi zindanlara düşelim tabutların eline? Bir Ebu Muhammed el-Mahdis'in kitaplarının yayılmasına insanların onun davetine icabet edilişine bakın bir de diğerlerine bakın. Doğru mu? Arada dünya kadar uçurum var. Oysa bu adamlar rahat rahat yazıyorlar ellerinde kütüphaneler var. Bu garibim ee, kağıtlara yazıyor. Kağıtları elbiselerin içine yerleştiriyor. O elbiseleri ondan sonra şeydir dışarıya çıkarıyor. Talebeler onu bilgisayara geçiyorlar. Bunlar fotokopi halinde önce yayılıyor. Bütün dünyaya ondan sonra bu hale geliyor. E şimdi bir ülkede tevhid olup da bu şeyhin ismini duymayan kimse var mı? Misal, yok. Demek ki olumsuzluklar, şartların değişmesi bizi hiçbir şekilde ne yapmamalı? Hiçbir şekilde bizi amacımızdan alı koymamalı. Bu ister bireysel problemler olsun, kendi içimizde hissettiğimiz, psikoloji dünyamızda hissettiğimiz problemler olsun. İsterse umume, zamandan, şartlardan, mekanlardan kaynaklananlar olsun. Başka? Bu bir tane ve çok güzel bir tespitti. Başka ne dikkatinizi çekti bu hayatın içerisinde? her ne kadar insanlar ona karşı çıksalar da hani davasının işte bu şekilde yürümeyeceğini yani bazı yerlerde taviz vermesi gerektiğini hani halkın büyük çoğunluğunun da işte hadleri başkasına uyguluyorsa bize de uygulayacak diye geri çekilmesinin buna rağmen davasına devam ediyor hani hiçbir şekilde onları dinlemiyor. Evet. Yani ee, ne diyebiliriz o zaman? Hani e, abinin dediğini şöyle özetleyebiliriz. Mesela bir alimin en büyük fitnesi nedir? Bir davetçinin ve alimin en büyük fitnesi ikidir. Bir, sultan. iki halk. Birincisi sultanlar. ikincisi ise insanlar. Normal avam olan insanlar. Ondan dolayı İslam alimleri sultanların kapısına gitmeyi, sultanlarla yakın ilişki kurmayı İslam alimleri için çirkin bir amel olaraktan görmüşler. Değil mi? Hani sultan, saltanat alemi diyoruz. E yani Niye saltanat alemi denmiş? Çünkü sultanın yanına gittiğin zaman demişler bir sürü mefsedet var. Bir, onun münkerlerine sukut etmek zorunda kalacaksın. Yani o bir mülker yaptığında onu uyaramayacaksın, münkere sukut edeceksin. İki, seni sürekli hediyelere boğacak sana sürekli para verecek ve sen para aldığın için onların milleti altında kalacaksın. Bundan dolayı. Bu birinci fitne. İkinci fitne alimin en büyük fitnesi halktır. Halk ile ilişkilerinde alim yönlendiren ve yöneten değil de yönlenen ve yönetilen olursa Allah muhafaza perişan olur. Milletin tepkisini çekmeyeyim diye. Millet bana karşı durmasın. Milletten gördüğüm saygıyı yitirmeyeyim diye. İnsan bir kere ilkelerinden taviz vermeye başladı mı daha bitti. Çünkü avam Avamın şeyi havadır. Yani avam havasına tabidir. Senden havasına uygun olanı ister. Bakın buna en güzel örnek kimdir? En güzel örnek buna. Bizim mesela doğudaki mollalardır. Doğru mu? Niye? Doğudaki mollalar e, zekat, halkın zekatlarını alıyorlar. Yani halk zekatını topluyor zekat zamanı. Molla geliyor, işte medreseye infak öğrenciye infak adı altında o paraları topluyor. Şimdi o bölgenin insanı gelip soru sorduğu zaman. Şeytan ister istemez hocaya yaklaşıyor. Şimdi diyor ki hocaya sen şimdi bu adamların istediği gibi fetva vermesen seneye sana zekatı vermeyecekler. Bu kadar basit. Zekatı vermezler senin medrese kapanacak. Senin medrese işler görmeyecek. E bu sefer bak halk halkla yanlış yerden ilişki kurma, onlara muhtaç olma, onlardan para talebinde bulunma alimler için belki de söyleyebileceğimiz en büyük fitnedir. Öyleyse abinin dediği halk fitnesi. Yani alimin halk fitnesine karşı, toplum fitnesine karşı dik durması lazım. Çoğunluğun taleplerine riayet değil, hakkın taleplerine riayet etmesi lazım. Ona insanları davet etmesi lazım. Başka? Davet çok güveniyorum diyor, müjdeliyorum diyor. Tamam. Ben çok güvenmiş davet Belki söylenebilecek en önemli mesele burada budur. Bir İslam davetçisinin başarısızlığındaki en büyük etken, kendi davet ettiği şeye kendini inanmıyor olmasıdır. Bir İslam davetçisinin başarısının en büyük nedeni ise insanları davet ettiği şeye başta kendini inanması lazım. Bunun İslami ilimlerdeki karşılığı nedir? İtikatta veya ahlakta yakin. Yakin. Öyle değil mi? Allah Azze ve ne diyor ayet-i kerimede? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِيرُونَ Bak dikkat edin. minhum مِنْه bir <gülüyor> emrine. Biz onları bizim emrimizle insanlara doğru yolu gösteren imamlar kıldık. Ne karşılığında? ve سَبَرُوا bi بِاَيَاتِنَا يُقِنُونَ Sabrettikleri zaman ve onlar bizim ayetlerimize yakin derecesinde iman ediyorlardı. Yani Allah'ın müminlere yardım edeceği, onları yardımsız bırakmayacağı, mutlaka onları yeryüzünün varisi kılacağına dair yakinen iman ediyorlardı. Ve bütün peygamberlere bakın. Davette bizim birinci öncümüz kimdir? Peygamberlerdir. Yakın onların birinci azıgıdır. En zor oldukları durumda bile Allah'ın onlara yardım edeceğinden hiçbir zaman ümitlerini kesmemişler. Doğru mu? Örnek verebilir misiniz mesela buna verebileceğimiz örnekler? Buyur. Hazreti Musa mesela denizle karşılaşınca adamlar diyor nereye kaçacağız? Allah yardım edilmektedir. Değil mi? Mesela Musa Aleyhisselam beni İsrail e aldı tam denizin yanına geldiler. Doğru mu? Nasıl bir konuşma geçti? Felem tara' elcemani. Kala ashabu Musa inna lemudrakun. İki tayfa karşılaştığı zaman Musa'nın yanındakiler de der ki işimiz bitti. Firavun bizi yakalayacak. Musa Aleyhisselam ne dedi? Kelle. İnne leiyy rabbi seyehdih. Rabbim benimle beraberdir ve o bana yolu gösterecektir. E diye. Bu yakindir. Yani düşünün deniz önünüze gelmiş, arkanızda asker var. Doğru mu? Siz arkanıza dönüyorsunuz Firavun gibi de bir ordu var. Diyorsun ki hiç rahat olun. Allah bize çıkın dediyse Allah azze ve celle mutlaka bize yolu da gösterecektir ve gerçekten hiç mümkün olmayan aklen bir şey oluyor. Deniz yarılıyor. Bu birinci mümkün olmayan bir şey. Birinci tayife geçtikten sonra ikinci tayife tam denizi ortaladığında deniz tekrardan birleşiyor. İçinde insanları boğuyor. Senaryo olarak yazılı filmi çekinse bu kadar da abarkı olmaz dersiniz yani. Doğru mu? Ama Allah Azze ve Celle müminlerin yakınlığına bu nimeti veriyor. Peygamber Peygamber'in hayatında da aynısı var. Mesela e, kiminle beraber? Habab rivayet ettiği hadiste peygamberimize geldiklerinde ne diyorlar? Ey Allah'ın Resulü artık bize dua etmez misin? Artık bizim için Allah'tan yardım dilemezsin misin Peygamberin o durumunu düşünün. Yani o Mekke'deki o içinde bulunduğu zor şartları düşünün. Vallahi Allah bu işi tamamlayacak. Fakat siz acele ediyorsunuz diyor sahabe. Böyle bir yakin var. Doğru mu? Mağarada kaldığı zaman Peygamberimiz Ey Allah'ın Resulü dedi Ebubekir. Bir bayağın ucuna baksa bizi görecek. Doğru mu? Bir tanesi şöyle elinse baksa ikimizi de görecek. Öldürecekler bizi. لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ dedi Peygamberimiz. Üzülme. Allah Azze ve Celle bizimle beraberdir, dedi. Hem de günlü düşünün, insanlar mesela aç, perişan, taş bağlamışlar kadınlarına, Allah Resulü iki tane bağlamış. Artık açlıktan daha bir kaya çıkmış önlerine, kayayı kıramıyorlar. Aç Açsünkü habe Peygamber aleyhissalatu vesselam iniyor oraya, doğru mu? Bir tane vuruyor, Allahu Ekber diyor. Bizans'ın şeyleri çöktü. Allahu Ekber, kisranı hazineleri bize geçti, diye. Böyle bir halde bile, Allah Azze ve Celle'nin ona vaat ettiği e, Bizans'ın çökeceğinden Peygamber Aleyhisselam yakinen emin bir durumda. Yani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Demek ki arkadaşlar bizim şuna dikkat etmemiz lazım. Gerçekten biz insanları davet ettiğimiz şeye kendimiz inanıyor muyuz? Mesela bir tane arkadaşım bana söylediği bir şeyi söyleyeyim size. Bunu, böyle bir konu olmuştu. Ben böyle bir konu anlatmıştım. Dedi ki vallahi ben Mesela şimdi diyelim ki bizim gençlere verdiğimiz bir eğitim çalışması var. Bir de diyelim ki işte Fatih Koleji var. Bir de işte diyelim ki bilmem ne koleji var. İşte bilmem şu özel okulları var falan. Yani ben hiçbir zaman yakinen bizim verdiğimiz eğitimin bunların verdiği eğitimden daha üstün olacağını ve Allah'ın bunu başarıya ulaştıracağına ben in in yani inanmadım inanamıyorum da. E diye. Fakat hani bunu dinledikten sonra bu yaqînî Allah'a olan güveni demek ki benim itikadımda bir problem var. Hani bu yanlış bir inanış biçimi. Benim böyle inanmam lazım. Aynen öyle. Biz iman ettiğimizden dolayı en üstün olduğumuza inanmadığımız müddetçe Allah Teala bize davetimizde başarı vermez. Şimdi Allah bize izzet vermiş. Doğru mu? Velillahi'l izzetu ve liresulihî İzzet Allah'ın resulünün ve müminlerindir. Ketebe Allahu le'ğlibenne ene ve Allah ben ve resullerim galip geleceğiz diye yazmıştır e, kitabında. Doğru mu? İnna nasrur rusulade ve'llezina amanu filhayatid iman edenlere ve resullerimize hem dünyada hem şahitlerin şahitliği geleceği günde yardım edeceğiz diyor Allah azze ve celle. Doğru mu? Allahu veliyullezina amanu. Allah iman edenlerin velisidir. Veli demek ne demektir? Allahu nasiruhum. Allah muolahum. Allah onların yardımcısıdır, e demek. Öyle mi? E peki bu kadar şeyi Allah bize verdiği halde biz Allah'ın bize yardım edip bizi üstün kılacağına inanmazsak eğer Allah Azze ve Celle bize yardım eder mi? Cık. Bu Allah'ın verdiği nimetten ankörlük değil midir? Allah'ın verdiği nimetten ankörlüktür. Öyleyse iki şeye dikkat edeceğiz. Bir hepimiz kendi nefislerimizi muhasebe edeceğiz. Biz gerçekten insanları kendine davet ettiğimiz şeye yakinen inanıyor muyuz? Allah Azze ve Celle bunu bir gün mutlaka yeryüzünde hakim kılacak ve üstün olanlar bizleriz imkansızlıklarımıza rağmen. Bir buna inanıyor muyuz? İki çevremizdeki insanlar buna inanıyor mu? Çünkü Allah Azze ve Celle peygambere ne diyor? Fasbir, sabret. اِنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقٌ Allah'ın vaadi muhakkak ki haktır. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذ۪ينَ la يُقِينُونَ Sakın ha, sakın. Yakinle inanmayanlar seni gevşekliğe sevk etmesinler. Demek ki senin yakın üzere olman yetmiyor. Senin yanında olan insanların da yakın üzere olması lazım. Doğru mu? Yanında bulunan insanlar yakın üzere olmadıkları zaman seni bir noktadan sonra gevşekliğe sevk ediyorlar. Fakat Yanındaki insanlar yakin üzeri olduklarında ne oluyor? Ay Allah'ın Resulü sanki bizden bir şeyler duymak istiyorsun. Sür atını kızır Deniz'e biz senin peşinden geliriz. Biz Musa'nın yanındakiler gibi git ve Rabbin savaş demeyiz. Biz de seninle beraber savaşmaya geliriz derler. Yakine inananlar. Fakat yakine inanmayan adam imkanımız yok, paramız yok, gücümüz yok. Sen i̇şte cezabine giremeyiz, hicret edemeyiz, sürgün olmaz. Biz nasıl kafirlerle cihad edeceğiz? Sürekli senin psikolojini bozar seni gevşekliğe sevk eder. Onun için iki şey davacılar için çok önemli. Bunu unutmayın. Bir, biz de imam gibi yakinen inanacağız. İki çevremizdeki insanların yakın üzeri olmasına dikkat edeceğiz. Ve dikkat edin her gittiği emire aynı şeyi müjdeliyor. Sen Allah'ın dinine yardım et. Muhakkak ki Allah azze ve celle dinine yardım edecektir. Şimdi mesela insanoğlunun şöyle bir problemi var. Allah bizi zahiri havaslarla yarattığı için daha ziyade ne bizi etkiliyor? Gördüğümüz, duyduğumuz, gözümüzün önünde olan Görmediğimiz, duymadığımız uzak olandan daha fazla bizi etkiliyor. Doğru mu? Şimdi insan bazen içinde bulunduğu hallere bakıyor. Yani bu halle diyor. Nasıl mesela şimdi bu burayı düşünün. Yani bu büyük bir devlet var, büyük bir güç var. Mesela bir de senin imkanların belli yani. Hani çapın belli, imkanların belli. Nasıl Allah beni yeryüzüne varis olacak? E, i̇nsan bazen ister istemez şeytan insanları korkutuyor. İnsanları umutsuzluğa Sevk ediyor. İnsan işte bu tip durumların en güzel ilacı nedir? Geçmiş milletlerin kıssalarını güzel bir şekilde bilmek ve bunlar üzerine tefekkür etmektir. Doğru mu? Size bu konuda sadece bir tane örnek vereyim. Belki işinize bu tip umutsuzluk zamanlarında çok fazla yarar. Nuh Aleyhisselamın kıssasını düşünün. Nuh Aleyhisselam için Allah Azze ve Celle ne diyor? Wa ma amana ma'hu illa qalih. Nuh çok az bir insan dışında kimse şey yapmadı. İman etmedi. Peki ne oldu? Nuh Aleyhisselam'ı bir düşün 6-7 tane insan var. 950 senenin mahsulü 6-7 tane Müslüman. 950 senenin mahsulü 6-7 tane Müslüman. Doğru mu? Yani sizin sınıfınız kadar şey var. Müslüman var Nuh Aleyhisselam'ın yanında. Peki nasıl bu adamlar başarıya ulaşacaklar? Düşün artık bütün ümitler tükenmiş yani. 950 sene daha insan biz 9 saat bir adama davet yapmışsak bu kafirden bir şey olmaz diyoruz yani. Doğru mu? 950 sene aynı topluma, aynı berdela davet yapıyorlar bir gün. Allah Azze ve Celle diyor ki, güye suyunu indir. Yere diyor ki, suyunu çıkar. Doğru mu? Suyunu çıkar. Ve insanlara helak ediyor. Sabah Müslümanlar bütün yeryüzünün varisi. Eğer biz Allah'ın dinine hakkıyla kulluk eder, Allah'ın dinine ihlas ile insanları davet edersek, şundan emin olun ki Allah kainatın bütün kurallarını değiştirir. Kainatı bize musakhar kılar, 6-7 tane adamı kurtarır. Bütün dünyayı helak eder. Yaşanmış mı bu? Yaşanmış. O gün Allah'a kolay olan bugün zor mudur? Allah'a zor değildir. Öyle mi? Öyleyse Müslümanlar kendi davetlerine yakinen inanmak zorundadırlar. Tamam. Başka dikkatinizi çeken bir şey var mı? Bu davet içerisinde. Ben bunu ihlasla yapmasın. Değil mi? Nereden anlıyoruz bunu? Şundan dolayı anlıyoruz. İhlaslı olduğunun. Çünkü biz hatırlıyorsan ihlasla ilgili ders yaparken... Demiştik, ihlaslıyım, bu bir iddia. Fakat her insanın, ihlaslı olup olmadığını gösteren bir takım ölçütler var. Alimlerin farklı farklı ahlakla ilgilenen alimler, bu ölçüleri zikretmişler. Bunlardan bir tanesi neydi? Bunlardan bir tanesi şuydu, insanların yanında yaptığın ve insanların yanında olmadığında yaptıkların. Eğer, sen tek başına kaldığında, insanların yanında yaptığın kadarını yapıyorsan çok güzel. Daha fazlasını yapıyorsan bu senin müttakilerden olduğunu, sadıklardan olduğunu gösterir. Fakat insanların yanındayken yaptığınla tek başına kaldırken yaptığın birbirinden daha azsa, daha az amel ediyorsan tek kaldığında bu senin riyakâr olduğunun, Allah için değil insanlar için amel ettiğini gösterir. Başka bir ölçümüz neydi? Hatırlayan var mı? Zikrettiğimiz ölçülerden riya ve ihlas arasındaki farkı anlamak için. Bir şey Rahmet edemiyorsa, rahmet edemiyorsa. Değil mi? Yani neydi? Ölçümüz şuydu. İnsanların övgüsü ve zemmetmesi, insanın amelinde yaptıklarında değişikliğe sebebiyet vermiyorsa, övdüler diye daha fazla yapıp, zemm yerdiler diye elimizi çekmiyorsak, bu bizim ihlaslı olduğumuzu gösterir. Bu, insanların övgüsüne ve yergisine göre değil, alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasına göre amel yaptığımızın kanıtıdır. Doğru mu? Şeyh Muhammed İbni da kimseyi tezkih etmeyiz. Allah herkesin hasibidir zaten. Fakat yaptığı davette o birinci söylediğimiz maddeyle alakalı biraz da insanlar onu övdüğünde de aynı işi yapmış. İnsanlar onu yerdiğinde de aynı işi yapmış. Bu da onun ne olduğunu gösterir? Yaptığı amelde ihlaslı olduğunu gösterir. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Buradan bize çıkan bir ders var. İhlas ve ihsan ile yapılan hiçbir amel Allah katında zayi olmaz. İhlas nedir? Sadece Allah için yapmak, ihsan, yaptığın işi en güzel şekilde yapmak. اِنَّا la نُدِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا Biz ihsan üzere amellerini yapan insanların amellerini zayi etmeyiz. Düşünün, şeyhin arkadaşına hasbihal diye yazdığı mektuplar bugün ilim kitapları diye ilim meclislerinde okunuyor. Bu neyin bereketidir? İnsanların cilt cilt yazdığı kitaplardan kimsenin haberi yok. İnsanların cilt cilt yazdığı kitaplardan kimsenin haberi yok. Başka bir insanın arkadaşına hasbihal niyetiyle yazmış olduğu mektup defaaten şerh edilmiş. Bu sürü şerh var ve piyasada herkes bunlardan haberdar. Bu neyin göstergesidir? Bu ihlasla yapılan amelin bereketidir. Öyleyse bizler de ihlasla yaptığımız işte sürekli... Çünkü ihlas bir kere insana yerleşen ve ahlak haline gelen bir amel değil. Böyle düşünüyorsak kesinlikle yanılırız. İhlas nedir? İhlas sürekli bir şekilde insanın Allah'ı murakabe edip Allah'ın kendisini gördüğünü ve amellerini hesaba çekeceğini düşünüp nefis muhasebesi yoluyla canlı tutabileceği bir ahlaktır. Yani bir kere yerleşti bir daha çıkmaz böyle bir şey yok. Buradaki dersini ihlasla yaparsın dışarı çıkarsın başka bir işinden yaya düşersin. Onun için her amel için insan ayrı bir şekilde ihlasını kontrol etmesi lazım. Bizler de sürekli mürakabe ve muhasebe yöntemiyle nefsimizi ve amellerimizi hesaba çekme eh, ahlak ve tezkiye alimlerinin kitap ve sünnetten elde edip, belirlediği ölçülere sürekli nefsimizi arz etme suretiyle kendi ihlasımızı kontrol etmemiz lazım ki e, şey yapabilelim. E, yapmış olduğumuz ameller dünyada da ahirette de zayi olmasın. Başka dikkatimizi çeken bir şey, saliha kadın önemi, öyle değil mi? Demek ki mesela özellikle evlilik yaparken veya evlenme niyet ettiğimiz zaman sadece şehevi duygularımızı bastırmak birinci amacımız olmamalıdır karşımızdaki kadının güzelliği veyahut da bizim hoşumuza gitmesi bizim için birinci amaç olmamalıdır. Çünkü saliha kadın hem dünyanın ziynetidir hem de ahiretin ziynetidir. Fakat saliha olmayan kadın hem dünyanın azabıdır hem de ahiretin azabıdır. Muhammed i̇bn Suud'u böyle büyük bir e, hizmete e, muvaffak kılan e, estağfurullah yanlış oldu, böyle büyük bir hizmete vesile olan kimdir? Onun saliha olan hanımıdır. Doğru mu? Onun kalbinde Muhammed bin Abdullah'un sevgisini yerleştiren bu davete hizmet etmesini ona tavsiye eden hanımıdır. Öyleyse insan hanım seçerken daziye de iyi ev işi yapıyor mu? Hani anne babaya bırakırsan anne baba ona bakar. Yani anne baba kız seçiminde şunu düşünür: Yarın yaşlandığımızda bu bize bakar mı? Birinci madde bu. Yani hani yarın biz yaşlanacağız, bu gelin nasıl ahlakı, huysuyla diye genelde de istedikleri gibi de çıkmaz zaten de. O çünkü Allah'tan korkmayan kullardan hiç. hiç korkması yani. Ama bizim birinci gayemiz ne olmalıdır? Yaşlandığımızda anamıza babamıza bakacak bir kadın değil de her halükarda biz gevşesek de bizi Allah'a kulluğa sevk edecek saliha bir kadın olmalıdır. Son bir tane de madde yine ben söyleyeyim inşallah. Muhammed İbn Abdülvahab'ın davetinin başarıya ulaşmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi ilmi donanımıdır İlmi donanımadır. Doğru mu? Ki bizim en çok dikkatimizi çekmesi gereken de budur. Çünkü siz eğer davet görevini yüklendikten sonra bunu açıktan ilan ediyorsanız yani mesela diyelim ki bir, sen bir ilim adamısın, bir medrese açtın orada öğrencilere ders veriyorsun. Onlara ders verecek kadar donanımın olması yeterlidir. Fakat sen davetini ızhar ettikten sonra sana muhalifler belirecek. Doğru mu? Ve bunlar da senin beslendiğin kaynaklardan beslendiğini söyleyecekler. Senin bunların şüphelerine cevap verecek kadar bir ilmi donanımın olması lazım. Bunu da ne verirler Birkaç şey verirler. Bir, sağlam bir cehb. Yani belli bir hayatın belli bir döneminde hiçbir şeyle uğraşmadan sadece ilimle uğraşmak gerekir. İkincisi ise zamanın durumuna göre insanların kafasını karıştıracak insanların şüphelerine göre o dallarda ilmi donanımı daha fazla arttırmak. Ki mesela günümüzde ne diyebiliriz? itikat Özellikle itikat ilmi diyebiliriz. Buna dikkat etmek lazım. Yoksa donanım olmadan eğitim de olmaz. Donanım olmadan muhaliflere cevap vermek de o Mas. Yine mesela Muhammed bin Abdülhab'ın iki yönü var değil mi? Dikkat ederseniz hem iyi bir davetçi hem de iyi bir yazar. Yani mesela bu kadar mektup yazmış sağa sola. Demek ki uzun kitaplar yazamasak bile her Müslümanın makale, bugün artık makale diyoruz yani o gün o görevi gören işe bugün makale diyoruz. Karşısındakine meramını anlatabileceği ve karşısındakini ikna edebilecek kadar yazı yazmayı öğrenmesi lazım. Bunun yolu da neden geçer? Bunun yolu da bir gerçekten güzel yazan, bu işi beceren insanların kitaplarını, yazılarını bol bol okumak ve sürekli alıştırma yapmakla. Yani hiç kimse bir kerede iyi bir makale yazarı, iyi bir şiir yazarı, iyi bir deneme yazarı olamaz. 10 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane yazarsın ve bunu eleştirebilecek olan insanlara şey yaparsın. Arz edersin. Tamam. Onlar da buna bakarlar sana derler bunu düzelt, bunu düzelt, bunu düzelt diye. İnsan kendini eleştiriye açık tuttuğu zaman her gün daha fazla ilerler, daha fazla gelişir. Benim söyleyeceklerim bunlar. Yani kitaba başlamadan önce veya Risale'ye diyelim, kitap yanlış bir kullanım oluyor. Risale'ye başlamadan önce Muhammed İbn-i hayatıyla ilgili belki zikredebileceğimiz şeyler kısa oldu, özet oldu. Bunlar daha çok ders almaya çalıştık bu hayattan isterseniz dediğimiz gibi daha sonra daha çok tafsilatlı ve insanların söyledikleri şüphelere karşı cevapları da şey yapabiliriz verebiliriz. Soru sormak isteyen var mı konuyla alakalı soru soru? Buyur. Bu normal ölümü e, Normal. Vefat ediyor. Yani Allah yolunda cihad ediyorlar. İşte bir şeyler yapıyorlar fakat öyle bir şehit olma durumu değil de. Hani savaş şehri normal bir şekilde 1206 yılında vefat ediyor zaten elinizdeki kitabın en ön sayfasında tarihi yazıyor 1115-1206 hicri olaraktan söylüyor zaten buyur evet. o kısmını bilmiyorum fakat şeyi biliyorum yani babası çünkü erken vefat ediyor kardeşlerine onun davetine açıktan şey yapanlar var hatta bugün işte eğer o konuya girecek olursak o işte neş insanların yönelttiği eleştiriler hepsinin çoğunun dayanak kaynağı onun bir kardeşi var. Ona açıktan adalet eden düşmanlık eden genelde onun risalelerinden ve onun sözlerinden işte bak kardeşi bile hani ona böyle söylüyor gibi bir durum var. Fakat kendi ailesinden kendi etbasından onun davetine icabet etmeyen müşrikler de. E bak, elbette. Fakat babasının tam net bir bilgim yok. Başka sorusu olan? sorup yok mu? Bu ahiru da'va